Hocam biraz önceki abdest konusuyla ilgili geri dönüşler var. Şafi mezhebinde karşı cinse dokunduğumuzda abdestin bozulmasıyla ilgili bir durum. Evet. Bu konuda Hanefi mezhebini taklit edebilir miyiz diye sorarlar. Şimdi bak, ihtiyaç ve zarrat halinde bir başka mezhebin görüşüyle amel edilebilir. Ama telfiki mezahib dediğimiz her mezhebin kolay taraflarını almak doğru değildir. Mesela Hanef Şafi mezhebinde e, vücuttan kan çıkarsa abdest bozulmaz. Niye? İmam Şaf diyor ki, efendim vücut yani kan diyor, necis değildir. Yani e, derinin içerisinde damardaki kan dışarı çıkar, çıkmakla abdest bozulmaz diyor. E, hani Ebu Hanif Hazretleri diyor ki, hayır kan necistir. Efendim, e, ab, kan çıkınca abdest bozulur diyor. Şimdi öbüründe de Hanefiler kadına Eliniz te temas ederse Mesela annesine temas ederse Bir şey olmaz Hanımına evet. ve kendisine nikah düşen e, bir kadına Veya e, kadın için de erkeğe Fiziksel temas olursa İmam Şafii bozulur Abdest Ebu Hanife Bozulmaz dedi Şimdi siz kan çıktı Canım İmam Şafii göre e, Abdest bozulmuyor dediniz İşte hanımınıza elinizdeydi Canım Ebu Hanife'ye göre <gülüyor> Abdesti bozulunu ödediniz. Yani ikisine birlikte e, uygulama caiz değildir, doğru değildir. Herkes kendi mezhebinin, müştehidinin görüşüne göre amel etmeli. Yani ancak mecbur kalırsa, bir zarar olursa amel edebilir. Evet.